ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ استقل الْحَدِيثِ كتاب الله وخير الْهَدِي هدي مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بدعه وكل بدعه ضلاله الله عز وجل حمدتكن رسولنا صلاه وسلام getirdikten sonra bu derslerden birincisi Kur'an kıssaları ile alakalı bir ders yapacağız. Yani Allah azze ve celle'nin e, Kur'an-ı Kerim'de anlatmış olduğu bizden önceki salih insanların, bizim arkadaşlarımız inşallah cennette kendilerine arkadaş olmayı umut ettiğimiz insanların hayatlarına dair e, bilgiler sunacağız hep beraber. O dersi bitirdikten sonra bir kısım ara vereceğiz. 10 dakika, 15 dakika neyse. Daha sonra ikinci ders olaraktan bütün Türkiye'nin genelinden bir istek var, bir talep var. Davet fıkri ile alakalı bir ders yapalım diye. Yani Müslüman bir davetçi de bulunması gereken özelliklerle alakalı bir ders yapalım istiyorum Müslümanlar. İnşallah ben döküman olarak hazırlayacağım zaten. Davet fıkri ile alakalı. Çünkü kitaplara biraz baktım. Yani ben bir kitap takip etmeyi umud ediyordum ama çok fazla beni tatmin etmedi kitaplar. Ben parça parça döküman halinde getiririm. burada arkadaşlar size dağıtırlar zaten. Daha sonra Allah ne kadar bize imkan kuvvet vermişse. Beraberce anlamaya, izah etmeye çalışırız. Fakat bugün ikinci dersimizi yapmayacağız. İlk ders olması hasebiyle sadece bir ilk birinci dersimizi yapacağız. İkinci dersimize inşallah haftadan itibaren başlayacağız. Kur'an kıssaları dediğimiz zaman evvela Allah Azze ve Celle'nin Kur'an kıssalarında bize ne anlatmak istediğini anlayabilmek için kısa kelimesinin ne anlama geldiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Kısa kelimesi yani Kur'an kıssası diyoruz çünkü. Kıssa kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de iki anlamda kullanılmış. Kıssa kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de iki anlamda kullanılmış. Bunlardan birinci olan anlam, bir şeyin izini sürmek, bir şeyi takip etmek, bir şeyin ayrıntılarını ortaya çıkararak, geriden gelenlerin o ayrıntılar üzerinde o işin peşini sürebilmesi, o izi takip etmesi anlamıdır. Allah Azze ve Celle, Kehf suresinde bize Musa Aleyhisselam'la Yanında bulunan gencin kısasını anlatırken belli bir noktada balıklarını kaybediyorlar. Yani yemek yiyecekleri balıklarını kaybediyorlar. Musa Aleyhisselam soruyor, nerede bizim o yiyeceklerimiz? O genç de diyor ki, kayanın yanında dinlendiğimiz zamanı hatırlıyor musun? İşte o zaman ben kaybettim diyor. Musa Aleyhisselam da diyor ki bu bizim zaten umduğumuz şeydi. Yani Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a şöyle demiş, gidin yiyeceklerinizi kaybettiğiniz yer sizin buluşacağınız o salih kulla buluşma yerinizdir. Allah Azze ve Celle onların geri dönüşünü anlatırken diyor ki Fertedde ala atharihime qasasa Onlar yolda gelirken bırakmış oldukları izleri takip ederek Tekrardan gerisin geriye döndüler. Fertedde ala atharihime qasasa Yol ilerlerken geride bırakmış oldukları izleri takip ederekten Tekrardan gerisin geriye döndüler diyor Allah Azze ve Celle. Hakeze Musa aleyhisselam Firavun'un eline düştüğü zaman annesi çok meraklanıyor. Bu çocuğun hali ne olacak? Bu çocuk Firavun'un eline düştü. Bu çocuğu öldürecek mi? Sağlam mı bırakacak diye Musa aleyhisselamın kardeşine şöyle bir emirde bulunuyor. Kız kardeşine وقالت uhtihi قصيه Kardeşine dedi ki kendi kardeşinin durumunu takip et. Ona dair alametleri öğren. Nerelerde bulunduğunu sor ve git onun izini takip et. Öyleyse biz Kur'an Kısaları dediğimiz zaman, birinci anlamı budur. Yani bizden önceki salih olan insanların izlerini, Allah Azze ve Celle bizim önümüze tek tek koymuştur. Ve bu izlerin özelliği şudur, örnek alınıp geriye dönebilmek için, onları takip edebilmek için, onların izini sürebilmek için Allah Azze ve Celle bize Kur'an Kısalarını anlatmıştır. İkinci manası ise anlatım demektir. Kıssa demek, herhangi bir şeyin karşı tarafı anlatılmasıdır. Fakat bu anlatım bizim anladığımız herhangi bir anlatım değildir. Bu anlatımda başka özellikler vardır. Mesela ne gibi? Bu öyle bir anlatımdır ki karşıdakinin kafasındaki bütün şüpheleri ortadan kaldırır. Bu öyle bir anlatımdır ki hücceti karşıdakinin üzerine ikame eder. Bu öyle bir anlatımdır ki karşıdakinin cehaletini ortadan kaldırır. Onu ilim sahibi kılar. Örnek. Allah Azze ve Celle Yusuf Suresinin girişinde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam نحن ki: عليك naqussu aleike بما qasas bima هذا القرآن hadhal Quran." Biz sana bu vahyetimiz Kur'an ile kıssaların en güzelini kıssa ediyoruz. Sebep ve in kunte min qablhi lemin el Çünkü sen bundan önce gâfillerden Burada gafletten kasıt yani Yusuf dair Biz sana Yusuf anlatmakla öyle bir belagatla, öyle bir açıklıkla, öyle bir basitlikle anlattık ki senin de, senin gibi ümmi olan bir kavmin de bu konuya dair var olan cehaletini ortadan kaldırmış olduk. Bilgisizliğini ortadan kaldırmış olduk. Kıssa kelimesini Allah azze ve celle kendisi için de kullanıyor. En'am suresinde diyor ki inil hukmu illa lillah Hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. Yaqussul hakka ve huve khayrul fasilin Allah azze ve celle hakkı kıssa eder ve Allah Azze ve Celle hüküm verenlerin insanların arasına ayıranların en hayırlısıdır. Yani Allah hükümlerini beyan ederken, Hakkı insanlara ulaştırırken, öyle bir uslupla anlatmıştır ki, bunu kıssa olarak ifade etmiştir. Allah hakkı size kıssa eder. Gaya nedir peki Allah Azze ve Celle'nin hakkı kıssa etmesinden? Taki fasıl olmasıdır. Hak ile batılın birbirinden en güzel şekilde ayrılabilmesidir. Ondan dolayı, biz diyoruz ki Kur'an kıssası dediğimiz zaman Öyleyse iki tane anlamı beraber içeriyor içerisinde Bunlardan birinci anlam Kur'an kıssaları bizim önümüze Bizden önceki insanların izini ve alametini öyle güzel bir şekilde koyuyor ki O salih insanları takip etmek isteyen O salih insanlara uymak isteyen insanlar Açık bir şekilde onların izlerini ve alametlerini kur'an-ı kerimde bulabiliyorlar İki Anlatım muslubu öyle güzeldir ki öyle belagatlidir ki öyle basitleştirilmiştir ki en avam olan Müslüman da en alim olan Müslüman da fark etmek sizin ondan alması gereken mesajı en güzel şekilde alabiliyor. Şimdi bakın kardeşlerim Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı hikayelere veyahut da bize anlattığı vaka ve yaşananlara kıssa diyor. Günümüz cahiliyesindeki insanlar ise uzun zamanlardır, uzun asırlardır Kur'an kıssalarına hikaye diyorlar. Kur'an kıssalarına hikaye ismini veriyorlar. Kur'an kıssalarına hikaye dediğiniz zaman Allah'ın kendini gözeterek indirmiş olduğu bütün kıssaların hikmetlerini yerle bir etmiş oluyorsunuz. Nasıl? Hikaye bir defa yalandır en başta. Hikaye dediğiniz zaman bilinç altında çağrışan şey hikaye yalandır. Hikaye abartıdır. Hikaye olmamış şeylerin olmadık bir surette sadece vakit geçirebilmek için. Sadece eğlenebilmek için insanlar arasında birbirlerine anlatılmasıdır. Zaten günümüzde belli başlı insanların, peygamberlerin kıssalarını veya salih olan insanların kıssalarını filme çevirmelerini, senaryoya dökmelerini, diziye çevirmelerini basit bir proje olarak algılamayın. Bu projenin arkasında yatan anlam şudur. Müslümanlarla Allah Azze ve Celle'nin kıssalarda gözetmiş olduğu hikmetlerin arasını kesmektir. Çünkü bu kıssalar senaryo değildir. Allah Azze ve Celle Yusuf kıssasını bize altı sayfada anlatmıştır. Yusuf kıssası 40 CD'ye girecek. 45 saat sürecek bir film değildir. Bir senaryo değildir. Bunu 40 saate, 45 saate çıkaran insanlar bize iyilik yapmıyorlar. Bizimle kıs, Kur'an kıssaları arasındaki Allah'ın gözetmiş olduğu hikmetlerin arasına ayırıyorlar. Çünkü Allah onu öz bir şekilde anlatmıştır. Ondan örnek almayı ve onu yaşamayı bizim önümüze koymuştur. Fakat bunu filmleştiren bunu senaryo haline getiren, hikayeleştirip adına hikaye de diyen insanlar bunlar ise bunu bir eğlence vesilesi kılıyorlar. Kendisiyle vakit öldürülen, yani bir film gibi, bir dizi gibi, bir oyun gibi, bir luna park gibi, bir eğlence gibi kendisiyle vakit öldürülen bir durum haline getiriyorlar. Onun için biz Allah'ın bu yaşanan olaylara verdiği isme bağlı kalmak zorundayız ve bunu da fık etmek zorundayız. Allah bu olaylara Kur'an kıssası dediği zaman bize ne anlatmak istedi? Burada doğal olarak aklımıza şöyle bir soru takılabilir hepimizin. Yani madem kıssalar bu kadar önemli. Madem Allah Azze ve Celle bize bu kıssaları anlatmış. Öyleyse Sen de Allah'ın sana öğrettiği kadar bize bu kıssaların hikmetlerini şöyle bir sırala. Yani Allah Azze ve Celle bu kıssalarla ne gözetmiş bize anlatırken? Birinci olaraktan Allah Azze ve Celle bu kıssaları anlatırken Peygamber aleyhisselatu vesselamın nubuvvetini tasdik etmek istedi. Neden? Çünkü peygamberimiz ümmi bir insandı. Yaşamış olduğu toplumda okuma yazma bilmeyen ve kitap ehlinin kültüründen uzak olan insanlardı. Peygamberimiz sadece kitap ehlinin bildiği kıssaları en güzel şekilde insanlara anlatmak suretiyle kendinin de peygamber olduğunu, kendisinin de Allah azze ve celle ile irtibatlı olduğunu ve bu kıssaları insanlara vahiden almış olduğu bilgilerle anlattığını ispat etmiş oldu. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini bütün insanlığa kısalar aracılığıyla Allah Azze ve Celle ispat etmiş oldu. İkinci hikmet Allah Azze ve Celle'nin gözettiği bütün peygamberlerin uğruna gönderildiği gayeyi biz Kur'an kısalarından anladık. Mesela örnek veriyorum. Konunun daha iyi anlaşılması için. Burada bir şey düşünün. Bir ders silsilesi düşünün. 20 tane hoca size ders anlatacak. Her derse başlayan hoca derse başlarken size aynı hadisi söyledi. Yani bu mescide geldiniz. 20 tane ayrı ders göreceksiniz. 20 tane derse başlayan hoca her dersin başında size dedi ki Allah azze ve celle kimin için hayır dilerse onu dininde fakih kılar. Şimdi bir adam aynı şeyi söyledi. iki adam aynı şeyi söyledi. Üç adam aynı şeyi söyledi. Siz buradan ayrıldığınızda aklınızda ne kalacak şu kalacak. Bu hocaların anlattığı bütün bilgiler güzel ama bu adamların ortak bir derdi var. Bu adamların ortak derdi, her Müslümanın dinde fakihleşmesini zorunlu olduğu meselesidir. Bunu nereden çıkardık? Çünkü 20 ayrı adam, 20 ayrı mecliste aynı noktaya aynı kelimelerle vurgu yaptığı zaman, siz o insanların asıl derdinin ne olmuş olduğunu o şekilde anlarsınız. Allah Azze ve Celle bize peygamberlerin kıssalarını anlatıyor. Peygamberlerin kıssalarını anlatırken, bir şuna dikkat ediyoruz. Peygamberler gelmiş oldukları toplumun problemlerine çözüm getirmişlerdir. Fakat bununla beraber sanki her biri aynı lambanın ışığıymış gibi her biri geldiği topluma başlangıç olarak aynı kelimeyi söylemiştir. Tevhid kelimesini söylemiştir. Yani her gelen Allah azze ve celle bütün peygamberler için söylüyor. En i'budullaha ma min ilahin gayruh. Sadece Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبود سندن جبز هشبير پیغمبر گندرد مدتی مطلقا آن شنو وحیت میشیزد. الله تن باشقا علوهیتی حقا ایبادتی حقا الله زوجل ایبادتی دنستیا. ولقد بعثنا في كل امة رسولا أنی الله وشتنی بطاعوت. بس هر قومه پیغمبر گندردی her kavme mutlaka onlara Allah'ın hüccetini ikame eden bir peygamber gönderdik. Neye çağırdılar insanları? Sadece Allah'a ibadet ediniz ve Allah'ın dışındaki bütün tagutlardan iştirak ediniz. Enbiya suresinde, Müminun suresinde Allah Teala bize peygamberlerin kıssasını anlattıktan sonra şunu dönüp: vahida, vahida مؤمنون سورسند وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. işte bu sizin tek olan ümmetinizdir. yani isimlerinizin değişik olması. İsa, Muhammed, İsa, Yunus, İbrahim fark etmez. bu tek bir ümmettir diyor Allah Azze peki bu tek ümmetin kimliği nedir? ana özelliği nedir? <فَعْبُدُون> ben sizin tek olan rabbinizim ve sadece bana ibadet edeceksiniz diyor başka bir surede ise <فَتَّقُون> Ben sizin tek olan Rabbinizim, sadece benden sakının. Biz ne anladık şimdi buradan? Şunu anladık. Bütün peygamberler insanları sadece bir olan Allah'a ibadet ettirmek, Allah'ın dışında ibadet edilen bütün tağutlardan sakındırmak ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı toplumlarda takva şuurunu oluşturmak için gelmişlerdir. Güzel. Peki bunun bize ne faydası var bilgi dışında? Bunun bize yakın gibi bir faydası var insanı hidayet üzerinde sabit kılan son nefesinde İslam üzere ölmesini sağlayan bazı etkenler var. Bunların başında yakın gelir. Yakın üzere Allah'a inanmayan hiçbir insan şeksiz ve şüphesiz İslam akidesine inanmamış olan hiçbir insan hiçbir şekilde bu dava üzerine bu itikad üzerinde sebat edemez. Mümkün değildir. Peki yakinimizi ne arttırır? Örnek. Biz burada oturuyoruz. Adamın bir tanesi geldi. Dedi ki Kirazlı metrosunda yangın var. Oturdu. Bu sadece bir bilgidir. Arkasından başka bir tane geldi. Kirazlı metrosunda yangın var. Arkasından başka bir tane geldi. Kirazlı metrosunda 124 bin tane adam bu odaya girse, 124 bin tanesi de bize Kirazlı metrosunda yangın var dese, içerisinde tereddüt olmadan, içerisinde şüphe olmadan bu bilgiye itikad ederiz. Bu bilgiye inanırız. Bütün peygamberlerin tarih boyunca asırların değişmesine rağmen, Aynı mesajı, aynı kelimelerle insanlara ilettiğini bilmemiz bizim kalbimizde Allah'ın dinine karşı bir yakın oluşturur. Ve vallahi kardeşler, eğer bana sorarsanız derseniz ki davet tecrübesi içerisinde Müslümanların en çok ihtiyacı olan şeyler nelerdir diye bize bir liste yaparsan ilk sıralara ne yazarsın? İlk sıralara yakınını yazarım. İlk sıralara yakınını yazarım. Neden? Çünkü biz insanların sabah başka bir itikatla uyandığı Akşam başka bir itikatla yattı. Her çıkan yeni kitapla beraber itikadını değişti, değiştirdi. Her falan oğlu falanın falanca reddiye veriyorum demesiyle beraber insanların itikatlarını değiştirdiği bir zamanda yaşıyoruz. Yani asrımızın en büyük fitnesi insanların neredeyse bir sene veyahut iki sene peş peşe belli bir itikat üzerinde sebat edememesidir. Bunun nedenleri nelerdir? Bunun nedenlerinden bir tanesi Özellikle etikata sebat edilmeyen konu hangisidir? İman küfür meseleleridir. İman küfür meseleleri, bizden önceki salih insanların kendi toplumlarıyla yaşamış olduğu problem midir? Yaşamış olduğu problemdir. Öyleyse her Müslüman, Kur'an kıssalarına rücu ederek kendi toplumunda var olan iman ve küfür problemine karşı nasıl muamele etmesi gerektiğini anlayabilir. Mesela örnek veriyorum, adamın bir tanesi çıkıyor, bir risale yazıyor. Bidatçı tekfircilere reddiye cehalet mazerettir. Bidatçı tekfircilere reddiye cehalet mazerettir. Bir tanesi kitabı koltuğun altına almış gelmiş. Hocam diyor bu kitapta öyle hadisler var ki Hadisleri görsen kesin cehalet mazeret. Allah Allah. Yani Salih'in kavminde mazeret değildi. Nuh'un kavminde mazeret değildi. Musa'nın kavminde mazeret değildi. İsa'nın kavminde mazeret değildi. İbrahim'in kavminde mazeret değildi. Peygamberin kavminde mazeret değildi. Sizin ananıza, babanıza gelince cehalet mazeret oldu öyle mi? Bu insanların kendilerinden önceki salih insanların toplumlarıyla mücadelelerinden kopuk olmalarının neticesidir. Haşa! Allah ve Rasulü kendinden önceki peygamberleri taklit etmekle gönderilmemiş midir? Allah azze ve celle bütün peygamberleri anlattıktan sonra Peygamber aleyhissalatu vesselama bir emirde bulunuyor. İşte bu Allah'ın peygamberleri kendisiyle hidayet etmesidir. Onların hidayetine ey ey Muhammed, uy ey Muhammed diyor Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor Allah Azze ve Celle. Hanif olan İbrahim'in milletine tabi ol diyor Allah. İbrahim'i ve kavmini anlatıyor. Sizin için onda ve onunla beraber olanlarda güzel örnekler vardır diyor. Haşa! İbrahim cehaleti mazeret kabul etmeyip cahil olan kavmini tekfir edecek. Musa cahil olan kavmini tekfir edecek. İsa cahil olan kavmini tekfir edecek. Allah Resulü kendi ümmetinden cahil olan insanların Müslüman olduğunu söyleyecek. Böyle bir akıl olabilir mi? Böyle bir fahim, böyle bir anlayış olabilir mi? Allah muhafaza. Onun için bizler yakınımızın artması ve her esen şüphe rüzgarında itikadımızda oynamamak için geçmiş salih olan insanların kıssalarına sıkı sıkıya bağlantılı olmamız lazım. Çünkü bakın kardeşler artık insanların itikad değiştirmesi Müslümanlara zarar vermekten daha öte bir boyuta geldi. Yani Normalde bunun en büyük zararı insanın kendisinedir. Çünkü gün aşırı itikad değiştiren adam ne Allah'a kulluk yapabilir ne de ümmete hizmet edebilir. Kafası net olmayan adam. Her gördüğü ayetle her gördüğü hadisle tepe taklak olan adam ne Allah'a hakkıyla kulluk edebilir. Çünkü Allah'a hakkıyla kulluğun yolu kafaların net olmasıdır. Ne de ümmete hakkıyla hizmet edebilir. Çünkü senin ümmete hizmet edebilmen için Önce bir itikadın olması lazım. Sonra o itikada göre de bir menheç belirlemen gerekir. E senin itikadın olmadığı zaman doğal olarak senin bir menhecin de yoktur. Menhecinin olmadığı yerde ise insanın ümmete hizmet etmesi mümkün değildir. Bu zarar dikkat ederseniz Müslümanlaradır. Fakat artık bu Müslümanları da geçti. Normal bizim davetimize muhatap olan müşrikler de bu beladan etkileniyorlar. Yani adam diyor ki işte falancalar da böyle düşünüyordu. Daha sonra böyle düşündüler. Daha sonra tekrar böyle düşündüler. Daha sonra tekrar böyle düşündüler. Daha sonra tekrar böyle düşündüler. Tekrar böyle düşündüler. E bu eğer itikatsa biz nasıl bu itikadı kabul edelim? Ondan dolayı bizim asrımızın en büyük fitnelerinden bir tanesi sürekli insanların itikat değiştirmesidir. Ve bu itikat değişikliğinin temelinde de insanların la ilahe illallah'ın kabul şartlarından bir tanesi olan yakın şartını hakıyla yerine getirmemeleridir. Yakin meselesinin hakkıyla bizde oluşabilmesi için yollardan bir tanesi hepsidir demiyorum. Müslümanların geçmiş salih insanların kıssalarıyla çok fazla irtibatlı olmaları ve onların kavimleriyle iman küfür meselesinde nasıl mücadele ettiklerini görmeleridir. Dördüncü hikmet, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mümin olan insanlarla, facir olan insanların yollarını, birbirinden çok net bir şekilde ayırmıştır. Yani Kur'an'a bakıp da müşrik kimdir, müslüman kimdir diye anlamayan bir adam bu kendi fahmindeki problemdir. Kendi anlayışındaki problemdir. Yoksa Allah elif, Lam Ra tilke âyâtul kitâbil Mubin, bu ab açık olan bir kitabın ayetleridir diyor Allah Azze ve Celle. Biz size kitab indirdik. Kitabın vasfı nedir? tibiyanen likulli şey. Her şeyi beyan eden, kendi açık olan izah ettiği mevzular da apaçık olan bir kitaptır diyor Allah Azze ve Celle bu kitab için. Ve bu Kur'an'ın apaçık olmasındaki en belirgin nokta Allah Azze ve Celle Müslüman olanlarla mücrim olanların yolunu birbirinden net bir şekilde ayırmıştır. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ mujrimin. İşte biz böylece ayetlerimizi apaçık bir şekilde açıklarız ki sebep, illet niye bu kadar uğraş, niye bu kadar çaba veletestebin sebilur mujrimin ta ki mujrim olan insanların yolları apaçık bir şekilde belli olsun diye Müslümanlar mücrimlerin yollarını güzel bir şekilde bilmezlerse şeytanlar İslam'da cahiliyenin ve icramın yolunu açtıkları zaman kapısını açtıkları zaman Müslümanlar gafletlerinden dolayı bunun farkına varamazlar. Zaten günümüzde şirkin tevhid Sünnetin de bid'at olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi budur. Çünkü insanlar mücrimlerin yolunu yani cahiliyeyi kitaptan ve sünnetten öğrenmeleri ve bilmeleri gerektiği şekilde bilmiyorlar. Onun için birileri bizim aramıza cahiliyeyi sokmaya çalıştıkları zaman, İslam'da cahiliye sünnetlerini ihya etmek istedikleri zaman, Müslümanlar cahiliyenin ne olduğunu bilmiyorlar ki tepki versinler. Ve Ömer radıyallahu anh buna binaen diyor ki, eğer neşe tunqad uru'l-İslam urve'ten urve'ten eğer neşe fi'l-İslam men cahiliye İslam'ın bağları tane tane çözülecek. İslam'ı bir zincire bağlatıyor. Zincire benzetiyor. Bir zincir düşünün. Bir birbirine geçmiş halkalar var. Bu halkalar tane tane sökülecek diyor Ömer radıyallahu. Anh. Bir bir açılacak. Peki bunun sebebi ne? İslam'da cahiliyeyi bilmeyen nesiller yetiştiği zaman çünkü bu insanlar cahiliyeyi bilmeyecekler. İnsi ve cinni şeytanlar İslam'a cahiliyeyi sokuşturmak istedikleri zaman bu insanlar bundan dolayı buna engel olmayacaklar. Ve biraz önce dediğim gibi bidatler sünnet diye şirk ise tevhid diye insanların arasında yayılmaya başlayacak. Ondan dolayı Kuran-ı Kerim teorik olarak mücrimlerle Müslümanların yolunu birbirinden net bir şekilde ayırmıştır. Şimdi burada soru. Biliyorsunuz insanoğlunun bir özelliği var. İnsanoğlu soyut olan kavramları anlayamıyor. Yani böyle e, canlanmayan, insanın gördüğü, elle tuttuğu, gözle gördüğü hale getirilmeyen şeyleri, İnsanoğlu kavram bazında anlamıyor. Yani tamam bu mücrimlerin yoludur. Mücrimlerin özellikleri bunlar bunlardır. Bu müttaki olan insanların yoludur. Müttakilerin özellikleri bunlar bunlardır. Fakat bunu insanın hakkıyla anlayabilmesi için Allah azze ve celle kısaları indirmiş. Çünkü insan oğlu aklıyla hareket ediyor, iyi ve kötü akıbetiyle birbirinden ayırt ediyor. Yani mesela siz suyun tutulması gerektiğini, ateşe ise işte dokunulmaması gerektiğini nasıl öğrendiniz? Anneniz mi size öğretti, babanız mı size öğretti? Oğlum ateş yakıcıdır, ateşe dokunamazsın. Oğlum su insana zarar vermez suyu tutabilirsin. Hayır. Suyu tuttuğunuz zaman size hiçbir zararı olmadığını gördünüz. Bilekiz içtiğiniz zaman sizin bir ihtiyacınızı giderdiğini gördünüz. Ateşe dokunduğunuz zaman ise sizi yaktığınızı gördünüz. İnsanoğlu takip edeceği yolu kendisine örnek alacağı davranışı o işlerin akıbetine göre belirler. İşte kıssalar mücrimlerle müttaki olan insanların akıbetini bize anlatıyor. Yani mesela Allah azze ve celle diyelim size Nuh aleyhisselamın kıssasını anlattıktan sonra kıssayı öyle bitirmiyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a bir kitapta bulunuyor. Diyor ki Fasbir innel aqibete lil muttakîn Sabret ey Habibim sabret. Muhakkak ki aqibet, aqibet muttakilerindir. Yani sizler de Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi kovulabilirsiniz. Sizlerle dışlanabilirsiniz. İçinizdeki Müslümanların toplum nezdindeki değer yargılarına sahip olmadıkları için. Doktor olmadıkları için, mühendis olmadıkları için, zengin olmadıkları için paraya, mala, mülke, dünyaya sahip olmadıkları için müşrikler onlarla dalga geçiyor olabilir. 100 sene, 200 sene, 300 sene İslami hareket vardır ama ona ittiba eden bir avucu geçen insan yoktur. Olabilir. Fakat fasbır sabret. Sen de Nuh gibi gerekirse 950 sene sabret. İnnel akibete lilmuttaqin. Muhakkak ki akibet günün birinde netice ve sonuç Müslümanlarındır. Allah sana Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. Bir tarafta mücrimleri anlatıyor. Bir tarafta Yunus Aleyhisselam'ı anlatıyor, bir tarafta Yunus Aleyhisselam'ın hatasını anlatıyor, Yunus Aleyhisselam'ın tövbesini anlatıyor, seni Yunus Aleyhisselam'ın tövbesiyle baş başa bırakmıyor. <gülüyor> Kısayı bu, bu kelimeyle noktalıyor. İşte biz bunun gibi müminleri de kurtarırız diyor Allah Azze ve Celle. Yani sana şunu söylüyor, ey kulum ne kadar günah işlersen işle, ne kadar Allah'a isyan edersen et, ne kadar Allah'tan yüz çevirirsen çevir, önemli değil fakat netice itibariyle hatanı kabul edip yunus aleyhisselam gibi karanlıklar içerisinde la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin Allah'ım sen eksikliklerden münezzehsin senden başka hiçbir ilah yoktur ve şefesiz ki ben zalimlerdenim dersen Allah Azze ve Celle seni de içinde bulunduğun sıkıntılardan kurtarır hani günahın bir sıkıntısı var günah işleyen insanın psikolojisi berbattır ne yaptığını bilmez kendini ikiyüzlü hisseder Müslümanların yanına başka bir yüzle Allah'ın yanına başka bir yüzle çıktığını düşünür Artık yapabileceklerini de yapmak istemez Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselamın kıssasıyla bize bunu öğretiyor Yese düşmeyin Yeter ki tövbe etmeyi bilin Hangi hata olursa olsun bu Velev ki Allah'ın size verdiği en büyük görev olan Davet görevini terk edip kavmini terk etmek olsa bile Yani düşünün Yunus Aleyhisselam bir peygamberdir Ve Allah'ın ona verdiği görevi terk edip kaçmıştır Buna rağmen Allah'a tövbe kelimeleriyle yönelip acziyetini, çaresizliğini, kimsesizliğini Allah azze ve celle arz ettiği zaman Allah azze ve celle merhametlidir. Hiçbir kul yoktur ki elini Allah'a kaldırsın, acziyetini Allah azze ve celle'ye sunsun ve Allah azze ve celle onu kendi haline bıraksın. Bizim inandığımız Allah böyle bir Allah değildir. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ mu'minin diyor Allah azze ve celle. Yusuf aleyhisselamın kıssasını anlatıyor sana Allah. Sen Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuduktan sonra Allah Azze ve Celle kısayı şu şekilde neticelendiriyor. Hatta izesteyse Rüslu, vıznu annhum kad kudibu, jaahum nasruna. Peygamberler de aynen böyle ümitsizliğe düştüler ve artık yalanlandıklarını hiç kimsenin onları doğrulamayacağına kanaat getirdiler. Bizim işimiz bitti dediler, jaahum <gülüyor> nasruna. <gülüyor> Bizim yardımımız o peygamberlere geldi diyor Allah Azze ve Celle. Yusuf Aleyhisselamın kıssasının ne zaman indiğini bir düşünün. Peygamber'e ve Müslümanlara nasıl bir teselli verdiğini anlarsınız. Yani Mekkeli müşrikler peygambere boykot ilan etmişler. Amca çocukları, dayı çocukları onlarla konuşmuyorlar. Onlara selam vermiyorlar, onlarla ilgilenmiyorlar vesaire vesaire. Allah Azze ve Celle böyle bir dönemde Yusuf Aleyhisselamın kıssasını indiriyor Müslümanlara. Ne diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a ve onunla beraber olan insanlara? Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attığı gibi ey Muhammed, senin kavmin de seni bir mahalleye hapsederekten seni bir kuyuya atılar. Yusuf'un kavmi, Yusuf'un kardeşleri onu bir kuyuya atıp onu aç bıraktıkları gibi senin kavmin de seni bir mahalleye hapsederekten seni aç bıraktılar ey Muhammed diyor. Bunun sebebi kıskançlıktır. Ve günün birinde sen iftiralara uğrasan da ''Onların mülkünün başına geleceksin ve onlar gelip senin önünde diz söküp senden özür dileyecekler.'' dedi Allah Azze ve Celle. Gerçekten iki sene sonra üç sene sonra Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Hüdeybiye anlaşmasında müşriklerin kendi lehlerine koyduklarını zannettikleri bir madde onların aleyhine döndü. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan geldiler eman dilediler. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam o kavmin başına emir oldu. O kavmin başına lider oldu. Herkese Allah Azze ve Celle diyor bu bütün peygamberler için de böyledir. Yeter ki siz sabredin. Umutsuzluğa düştüğünüzde, önünüzde bütün kapılar kapandığında, biz artık ne yapacağız dediğinizde, Allah Azze ve Celle'nin size kıssa ettiği bu kıssaları iyi düşünün. Akıbet müttakilerindir. Sizin de umutlarınızın tükendiği yerde, Allah Azze ve Celle mutlaka yardımıyla sizi destekleyecek ve mutlaka size yardımını indirecektir. Zaten Allah Kur'an kıssalarının hikmetini Kur'an'da en veciz şekilde şu ayet-i ifade ediyor. Diyor ki وَكُلَّنَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ rusuli مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ Bizim sana anlattığımız bütün bu kıssaların hikmeti senin kalbini tespit edebilmemiz içindir. Senin ve seninle beraber olan Müslümanların kalbi sabit kalsın diye Allah azze ve celle size bu kıssaları indiriyor. Şimdi düşünün Mesela hepinizin hayatımızda yaşadığımız bir olay var. Misal bir kardeşimiz bize anlatıyor. Diyor ki Ankara'da Müslümanlar var. İçimizde böyle tarif edilmez bir sevinç oluşuyor. Ha Ankara'da bizim gibi düşünen Müslümanlar var öyle mi? Biri diyor işte Van'da Müslümanlar var. Biri diyor Adıyaman'da Müslümanlar var. Başka bir memlekette bizim gibi düşünen insanların var olduğunu duymak bile kalbimize bir kuvvet veriyor. Çünkü insanoğlu fıtrat itibariyle kendi gibi düşünen insanların sayısı arttıkça insanın yakini biraz daha artar. Kalbi biraz daha sabit kalır. E şimdi siz geçmiş insanların kıssalarını okumuş olduğunuz zaman sizin gibi düşünen, kavmini sizin davet ettiğiniz şeye davet eden ve kavminin aynı sizin kavminizin size verdiği tepkiyi size gösteren insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu sizin imanınızı ve yakınınızı arttırıyor. Hak üzere olduğunuzu, sizin yeni bir şey getirmediğinizi, Sizden önce birilerinin de bu davette bulunduğunu duymuş oluyorsunuz ve bu sizin kalbinizdeki yakını artırıyor. ve en önemlisi kıssaların sonundaki müjde kıssaların sonunda müminlere Allah Azze ve Celle'nin o yardım sözü Müslümanların şeyini artırıyor, şevkini artırıyor. biz de yapacağız biz de edeceğiz ve biz görmesek bile Allah bizim çocuklarımıza da olsa torunlarımıza da olsa mutlaka vaadini yerine getirecektir diye başka bir hikmet Allah Azze ve Celle'nin kıssalardan gözetmiş olduğu hikmetlerden bir tanesi. Onu da şöyle ifade edeyim inşallah. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i bize indirirken, biliyorsunuz her peygamber içinde yaşamış olduğu toplumda en önde olan mucizeyle geldiler. Yani mesela Musa Aleyhisselam neyle geldi? Bir asayla geldi. Asayı attı ve asa orada bulunan bütün yılanları yuttu. Elini soktu, çıkardı, eli beyaz bir şekilde çıktı. Sebep? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın mucizesi kendi kavminde yaygın olan şeyin cinsindendi. O kavimde sihir vardı. Allah Azze ve Celle sureti sihre benzeyen. Fakat içerisi hakikat olan bir şeyle Musa Aleyhisselam'ın kavmine Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. İsa Aleyhisselam'ın döneminde tıp çok ilerlemişti. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı e, körleri iyileştirmek, ölüleri diriltmek, e, sedef hastalarını iyileştirmek gibi bir mucizeyle gönderdi mesela. Resulullah aleyhissalatu vesselamın geldiği toplumda ise belagat çok ön plandaydı belagat yani Araplarda insanlar belagatla konuşmayı, dili en güzel şekilde kullanmayı bir meziyet olarak biliyorlardı Allah azze ve celle öyle bir Kur'an indirdi ki bütün Arapların şairleri de dahil bütün belagat sahibi insanlara meydan okudu hadi benim getirdiğim bu Kur'an'dan bir tane ayette siz getirin hadi on tane getirin hadi bir tane sure getirin hadi bu Kur'an'ın mislini getirin Dört aşamada Allah onlara meydan okudu. Bu Kur'an'ın mislini getirin dedi, getiremediler. E bir sure getirin o zaman dedi, Bakara gibi, Ali İmran gibi bir sure getirin. Madem belagat sahibi bir kavimsiniz, onu da getiremediler. Hadi ondan da geçtim, on tane ayet getirin dedi başka bir yerde Allah Azze ve Celle, onu da getiremediler. Hadi ondan da geçtim, ondan bir tane ayet getirin dedi Allah Azze ve Celle, onu da getiremediler. Niye? Çünkü bu Kur'an, gelmiş geçmiş en belagat sahibi kitaptır. Şimdi belagatı anlayabilecek olan insanlar dili çok iyi bilen ve dili belagatlı bir şekilde kullanan insanlardır. Peki bu sıfata sahip olmayan insanlar Kur'an'ı nasıl anlayacaklar? E hani biz demiştik Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitaptır. Hatta biz demiştik Allah Azze ve Celle diyor, "Velakad yessernal-Kur'ane lid-zikr fehel mim Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı anlaşılması için kolaylaştırdık. Yani siz bakmayın bizim müşriklerin Kur'an anlaşılmaz dediğine. Sen Kur'an'ı anlayamazsın dediğine. Falanca alimin filanca alimin yardımına ihtiyacı var dediğine. Biz bu Kur'an'ı anlaşılması için kolaylaştırdık diyor Allah Azze ve Celle. Yok mudur bu Kur'an'ı anlayan diye. Peki nasıl olacak? Bir taraftan diyoruz bu Kur'an çok belagatlı ve dili çok üst seviyede olan bir Kur'an. Bir taraftan diyoruz herkes bu Kur'an'ı çok iyi bir şekilde anlayabilir. Peki bu ikisinin arasını nasıl birleştireceğiz? İşte Kur'an, avamın ve havasın, alimin ve cahilin. Herkesin meseleyi güzel anlayabilmesi için Kur'an kıssalarını indirmiştir. Kur'andaki var olan somut bütün soyut bütün kavramlar tabiri caizse Kur'an kıssalarıyla beraber somut hale gelmiştir. Elle tutulur, gözle görülür, kulakla işitilir hale gelecek şekilde Allah azze ve celle onu bizim önümüzde canlandırmıştır. Bir film şeridi gibi Allah azze ve celle onu bizim önümüzden geçiriyor ve zaten günümüzde ki bu bizim dinimizin mucizelerinden bir tanesidir. Eğitim uzmanları hepsi şunun üzerinde ittifak etmişler. Her insana bir mesajın verilmesinin yolu o mesajı hikaye etmek suretiyle insanlara vermektir. Yani mesela çocuklarımıza en güzel şekilde din eğitimini nasıl verebiliriz? Bunu hangi eğitimciye sorarsanız sorun size aynı cevabı verecektir. Çocuğun en ağır kavramları bile anlamasının yolu o kavramı hikayeleştirerek çocuğa verilmesidir. Cahil bir insana dinimizi nasıl anlatabiliriz? ya mesel ve örnek vermek suretiyle ya da bir kıssa anlatmak suretiyle verebiliriz. İşte Allah Azze ve Celle de tabiri caizse Kur'an'da öğretmiş olduğu bütün öğretileri Kur'an'ın itikadını, muamelatını ve ahlakını Allah'la ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini nasıl salih insanlar olabileceğimizi Allah Azze ve Celle bir film şeridi gibi bizim gönlümüz, gözümüzün önünden kara kara geçirerekten bunu hem iyi bir şekilde anlamamızı hem de hafızamızda o ana mesajların kalmasını istemiştir. Bakın günümüz insanın en büyük problemi nedir? Unutkanlıktır. Yani kime sorarsanız sorun. Hocam çok kitap okuyorum ama aklımda kalmıyor. Hocam çok derse katılıyorum ama aklımda kalmıyor. Birileri bunun farkına varmışlar ve oturup araştırma yapmışlar. Bilgi insanın aklında nasıl daha kalıcı olur diye. Hani biliyorsunuz hafıza merkezleri var, işte hafıza teknikleri var vesaire. Bu bir ticaret şu anda insanlar para kazanıyor. Hepsinin ortak tekniği nedir? Bilgiyi hayal haline getirip ona şekil vermek, onu kafada canlandırmak, ondan sonra onu akılda tutmaktır. Bu surette aklınızda tutmak istediğiniz bilgileri aklınızda tutarsınız. Öyleyse ben de size şunu söyleyebilirim. Kur'an kıssaları Allah'ın aklımızda kalmasını istediği mesajları bize öğretmiş olduğu şeylerdir, pasajlardır. Yani Allah azze ve celle hangi mesajı unutmamamızı Hayat boyunca aklımızda tutmamızı istiyorsa Allah azze ve celle onu somutlaştırmış Canlandırmış ve bizim önümüze koymuştur Bunun yanında son bir hikmet olaraktan söyleyeceğim inşallah Kur'an kıssalarının her birinin kendine ait özel bir şey vardır Özel bir hikmeti vardır Yani bu bizim saydıklarımız neydi şu ana kadar? Kur'an kıssalarının genel hikmetleriydi. Fakat bir de dersimizin içinde göreceğimiz her kıssanın mutlaka Müslümanlara verdiği ana bir mesaj var ben sadece bu ana derste mukaddimede birkaç örnek vereceğim zaten bunların tafsilatını kıssalara ele aldığımızda alacağız mesela örnek veriyorum Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası bize ne öğretiyor yani günümüz için söylüyorum mesela siz gözaltına alınıyorsunuz misal adam size soruyor anayasal düzeni benimsiyor musun soru anayasal düzeni benimsiyor musun bu sistemi taguti bir sistem olarak görüyor musun? Polis teşkilatına kafir diyor musun? Anayasal düzeni de benimsemiyoruz. Polislere tek tek muayyen olarak da kafir diyoruz beraberinde. Bu sistemi de taguti bir sistem olarak kabul ediyoruz. Yalnız orada şeytan insana geliyor. Şimdi diyor sen bu sorulara cevap verirsen bu adamlar seni içeriye atacaklar. Haşa. Allah bilirse ben içeriye giderim. O sorulara cevap verdim veya vermedim diye hiç kimse beni içeriye atamaz. Allah Teala bana ne takdir etmişse bende cari olan odur. Haşa ve kella ki bir polisin oynattığı bir kalem benim kaderimi belirsin. Allah muhafaza ki böyle bir itikatta olalım. Orada sana sormuş olduğu soru sadece bir sorudur. Allah Teala sana ne yazmışsa senin başına gelecek olan odur. Orda insanın aklına Yusuf Aleyhisselam'ın şu sözü geliyor. Rabbis sicni, Rabbis sicnu uhubbu iley mimma yed'uneni ileyhi. Rabbim şüphesiz ki hapis beni kendisine çağırdıkları şeyden daha daha hayırlıdır. Yusuf Aleyhisselam'a dediler ki zinayı kabul et. De ki evet ben de böyle bir şey yaptım. Ta ki kralın karısı temizlensin. Yusuf Aleyhisselam dedi hayır. Rabbis sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh. Bunu bilen bir Müslüman hayatında hapis ve tavizle karşı karşıya kaldığı zaman Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası onu yönlendirir. Yusuf Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kıssasının Müslümana verdiği mesaj budur. Mesela örnek olarak da. Başka bir örnek söyleyeyim. <gülüyor> Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Mesela her birimiz davetçiyiz. Her birimiz bir İslami çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. Ve mutlaka görevlerimizi aksattığımız yerler oluyor. Nefsimize uyduğumuz yerler oluyor. Emirlerimize isyan ettiğimiz yerler oluyor. Ben yapmayacağım, bıktım artık nedir bu dediğimiz yerler oluyor. Yüz çevirip gidiyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Aha işte orada bizim kulağımızdan tutuyor. Gitme, geri dön. Rabbine tövbe et. Çünkü bir Peygamber dahi tutmuş olduğu alanda hizmeti terk ederse tekrar geri dönmek isterse Allah Azze ve Celle onun tövbesini kabul etmiştir ve tekrar ona Peygamberliğini geri vermiştir diyor Allah Azze ve Celle. Örnek mesela hastalandınız. Perişan bir vaziyettesiniz. Eliniz ayağınız tutmuyor. Örnek veriyorum. Özellikle cihat bölgelerinde ağır yara alan kardeşlerimiz. Yani buraya iki tanesini getirmişlerdi. <gülüyor> Allah Azze ve Celle ayaklarını sabit kılsın. Bir tanesi çok ağır yaralıydı. Ben işte ziyaret ettim yanına gittim. İşte nasılsınız, iyi misiniz falan. Baktım bir tanesinin durumu çok iyi. Çünkü onun yarası hafifti kolundandı. Öbür e, şeyin morali hiç iyi değil. Dedim hayırdır kardeş bir sıkıntın mı var, bir şey mi var. Dedi ki kendimi çok kötü hissediyorum hocam. Niye? Çünkü dedi öyle bir ağır yara aldım ki sanki bundan sonra ben işe yaramayacağım artık. Yani ben bu halimle bu elimin ayağımın tutmamasıyla artık benden bir şey olmaz, ben hiçbir işe yaramam dedi, e diyor bana o anda ona bir şeyler anlattım ama şu an size söylüyorum mesela Eyüp aleyhisselamın kısası ne kadar o kardeşimize yardımcı olurdu Eyüp aleyhisselam da öyle bir hastalandı ki artık hiçbir şey yapamaz hale geldi Allah azze ve dua etmekten başka hiçbir şey yapamadı, fakat sabretti Rabbinin ona bir kapı açmasını bekledi ve Allah azze ve celle diyor biz ona şifa verdik bu ayrı ona kendi evladından ve ehlinden bir de mislini verdik diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir hastalıktan bir önceki halinden bir kat daha fazlasını Allah Azze ve Celle ona veriyor. Mesela cemaatler içerisinde kötü ahlaklı kardeşlerimiz var. Gerçekten Müslümanların canını sıkan, Müslümanlara kötü örnek olan, Müslümanların moralini ve psikolojisini bozan insanlar var. Kimin kıssası bu konuda bizim elimizden tutuyor? Musa Aleyhisselamın kıssası. Çünkü Musa aleyhisselamın kıssası beş para etmez insanların yönetimini Müslümanlara öğretiyor. Çünkü Yahudiler veya Beni İsrail dediğimiz kavim Allah azze ve Celle'nin dilinde lanetlenmiş maymunların ve domuzların kardeşleri diye isimlendirilmiş olan bir kavimdir. Musa aleyhisselam bu kavime nasıl emirlik yapılacağını bu kavmi nasıl yöneteceğini işte Musa aleyhisselamın kıssası Müslümanlara öğretiyor. Peygamberimiz de bu kıssalardan ders alıyordu. Mesela Uhud gününde sahabeler peygamberi bırakıp kaçtılar. Okçular bulundukları yeri terk ettiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne dedi? Allah Musa'ya rahmet etsin. Bir taraftan yüzünü siliyordu, yüzündeki kanı siliyordu. Bu kanın sebebi ne? Senin için ölürüz ey Allah'ın Resulü. Sür atını Kızıldeniz'e biz de peşinden geleceğiz ey Allah'ın Resulü diyen sahabeler Allah Resulünü terk edip kaçtıkları için. Allah Resulü kızabilirdi, onlara beddua edebilirdi. Allah'ım onları helak et diyebilirdi. Hayır. Allah Resulü o merhametini nereden aldı? Musa Aleyhisselam'ın kıssasını hatırladı. Allah Musa'ya rahmet etsin dedi. Bundan çok daha fazla eziyete uğradı. Fakat Musa kardeşim bunlara sabretti dedi. Yani ashabına şunu söylüyordu. Ben de Musa Aleyhisselam gibi sabretmek zorundayım. Şimdi bazen bizim kardeşlerimizde de böyle şeyler oluyor. Hani Bazı kardeşler cemaatler içindeki bazı kardeşlerin ahlakına, huyuna yaptığı yanlışlara bakıp ya bu adamların ne işi var bizim içimizde, bu adamlarla bizim ne işimiz var diyorlar, emir sahibi olan insanları zora sokuyorlar. Aslında Musa Aleyhisselam'ın kıssası onlara da bir şeyler üretiyor. Bazen maslahat gereği, bazen başka sebeplerden dolayı kötü etbaayı idare etmek de Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlardan istemiş olduğu bir şeydir. Ben size inşallah dediğim gibi bu kıssaların tafsilatını hep beraber dersimizin tafsilatına girdiğimiz zaman işleyeceğiz. Fakat e, biliyorum biraz uzatmış oldum e, konuyu, sizi sıkmak için değil ama faydenin tamamlanması bakımından e, söyleyeceğim. Şöyle bir soru sorayım size ondan sonra dersi bitireyim inşallah. Peki bu Kur'an kıssalarının madem bize bu kadar faydası var, herhalde hepimizin artık şöyle bir soruyu sormasının zamanı gelmiştir. Niye o zaman bizim Kur'an kıssalarıyla aramız çok iyi değil? Yani madem bana bu kadar faydası var, ayağımı sabit kılacak, beni Allah Azze ve Celle'ye daha iyi kulu yapacak, Allah benden razı olacak. Niye o zaman benim Kur'an kıssalarıyla aramıydı? Bunu bir kenara koyun. Peki Kur'an kıssalarıyla bizim aramıza nasıl girdiler? Asıl mesele burası. Yani sahabe ve Allah Resulü dahi kendinden önceki insanların kıssalarından dersler alıyordu da. Peki ne oldu da biz bugün bu kıssalardan ders almıyoruz? Onun bunun kitaplarıyla uğraşıyoruz. Bunun birinci nedeni kıssaların arasına sokulmuş olan İsrailiyattır. Kıssaların arasına serpiştirilmiş olan İsrailiyat bunun en büyük nedenidir. Bakın Allah Azze ve Celle bu kıssaları anlatırken bir kelimeye çok dikkat çekiyor. Bir kelime. Waṭlu ʿalayhim nebe ʾbnay <gülüyor> ʿAdama bilḥaqi. Adem'in iki oğlunun kıssasını onlara hak ile anlatıyor Allah Azze ve Celle. Burada hak ile tabirine dikkat edin. Hak ile anlat. Kef ashabının kıssasını anlatırken Allah Azze ve Celle diyor ki. نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ bil بِالْحَقِّ Biz sana onların kıssalarını hak ile anlatırız diyor. Buradaki hak ifadesine dikkat edin abiler. نَتْلُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Biz sana Musa'nın ve Firavun'un kıssasını hak ile okuyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Bu hak neyi ifade ediyor? Yani hak hak hak haşa Kur'an'da başka bir batıl mı var ki? Allah Azze ve Celle özellikle burada hak kelimesini kullanıyor. Hayır. Çünkü Kur'an'ın indiği dönemde insanlar bu kıssaları batıl olaraktan biliyorlardı. Ehli kitaptan öğrenmişlerdi. Ve ehli kitap bu kıssaların içine birçok uyduruk hikayeler katmıştı. Ehli kitap bu kıssaların içerisine birçok uyduruk hikayeler katmıştı. Allah Azze ve Celle Müslümanlara şunu söyledi. Kıssaları benden doğru haliyle öğrenin ve ancak kıssaları doğru haliyle öğrenirseniz benim kıssaları kendinden dolayı indirdiğim hikmetler sizde tahakkuk edebilir. Yani kıssanın senin kalbini sabit kılabilmesi için seni Allah'a yakınlaştırabilmesi için o hak kelimesinin yerine gelmesi lazım. Allah muhafaza içine batıl karıştığı anda kıssayla senin arana engeller girmiş oluyor. Peki kıssalarla bizim aramıza nasıl engel koydular? İsrailiyat engelini koydular. Bize ne zarar? İsrailiyat nedir? Başta Yahudi ve Hristiyanların kitaplarından olmak üzere daha genel anlamda başka milletlerin bu kıssalara dair anlattıklarını alıp Kur'an-ı Kerim'in anlatmadığı noktaları doldurmaktır. Mesela Allah Azze ve Celle bize Adem Aleyhisselamla şeytanın kısasını anlatıyor. Biz ne biliyoruz? A, Şeytan Adem'i kandırdı, Adem ağaçtan yedi ve cennetten kovuldu. Peki bu şeytan cennete nasıl girdi? bu şeytan cennete nasıl girdi? Adem Aleyhisselam'a nasıl ulaştı? Bakın burası bize kapalı. Allah bize anlatmadığına göre demek ki o hak kısmına dahil değil ve bunu bilmenin bize hiçbir faydası yoktur. Şimdi bizim işimizden bazı akıllar demişler ki olmaz. Hani nasıl dersin başında bir örnek verdim ya Allah hüccetini insanlara ikame edememiştir. Kendi şeyhi millete hüccet ikame edecek. Bizim aslımızda böyle ahmaklar olduğu gibi geçmiş dönemde de bazı ahmaklar vardı. Allah kıssayı güzel bir şekilde anlatamadı biz araya biraz montaj yapalım da bu kıssayı biraz daha güzel hale getirelim haşa ve Allah'ın anlattığından daha güzel bir hal olabilir mi ki sen Allah'ın anlattığını beğenmiyorsun da araya montaj yapıyorsun araya bir şeyler ekliyorsun örnek veriyorum size adam anlatıyor diyor ki şeytan cennetin kapısına geldi baktı ki cennetin kapıları kapalı ondan sonra bir tane şey buldu bir tane yılan buldu Yılanı kandırdı, yılanın ağzına girdi, yılanın ağzında cennete girdi. Sonra yılanın ağzından çıktı, vay be nasıl bir Allahmış ki cennetine giren çıkandan haberi yok. Haşa ve kella bizim inandığımız Allah böyle bir Allah mı? Kendi cennetine girenden çıkandan haberi olmayan, kendi cennetinin sahibi olamayan bir Allah. Bize nasıl ilahlık yapacak? Bize nasıl Rabblik yapacak? Örnek. Biz Adem kıssasından ne anlayacaktık? Şunu anlayacaktık. Şeytan öyle çok güçlü değildir. Varlığıyla seni saptıramaz. Seni saptırabilmek için çok çaba sarf etmesi lazım. Çünkü Allah sana akıl vermiş. Allah sana irade vermiş. Ve Allah sana netice olarak ona uyarsan cehennemi, uymazsan cenneti vermiş. Hadi diyelim şeytana kandın. Tövbe edersin kurtulursun. Adem aleyhisselam tövbe etti kurtuldu. Sen de tövbe edersin kurtulursun. İyi de bu şeytan Allah'tan daha güçlü. Ben bir daha tövbe etsem ne olacak? Bir daha beni kandıracak. Bir daha yani. Allah bile ona güç yetiremiyor da. Allah'ın cennetine istediği zaman, istediği şekilde girebiliyor. Allah'ın cennetine istediği zaman, istediği şekilde giren bir adamla, bir varlıkla ben nasıl başa çıkayım peki? Ben başa çıkamam. Farkındaysanız araya sokuşturulan İsrailiyat benim Adem Aleyhisselam'ın kıssasından almam gereken mesajın önüne de engel oldu. Mesela Davut Aleyhisselam'ın kıssası. Davut Aleyhisselam'ın kıssası bize ne anlatıyor? Müslümanlar iktidara gelse de Güç Müslümanları zehirlemez. Davut Aleyhisselam'ın kıssası ve Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası bize bunu anlatıyor. Yani cinler de Müslümanlara musakhar olsa, rüzgarlar Müslümanların emrinde olsa, dağlar Müslümanların emrinde olsa, bakır denizleri Müslümanların önünde eritilse, Davut Aleyhisselam gibi Müslümanları güç zehirlemez. Adalet sıfatından kesinlikle sapmazlar. Yani günümüz partileri gibi adalet adalet deyip, Gücü elde ettikten sonra ben babamın oğluyum, istediğimi asarım, istediğimi keserim. İslam'da böyle bir şey yok. Bakın Davut aleyhisselamın kıssasına ne sokuşturmuşlar. Bir gün Davut aleyhisselam, tabi bunlara inananlar kafirdir. Yani onu söyleyeyim. Bu kıssalara inananlar, bunların doğru olduğuna itikad edenler, bunları insanlara anlatanlar, bunlar şüphesiz bir şekilde kafir olan insanlardır. Davut aleyhisselam damda bir tane kadın görmüş. Kadını çok beğenmiş. Bizim kendisine kadınlarımızı ve çocuklarımızı emanet edeceğimiz peygamberi düşünün. Damda bir tane kadın görmüş, kadın çok güzelmiş. Bana bu kadını getirin demiş. Sanki Kisra'nın saraylarında oturan bir padişaha anlatıyorlar. Demişler ki ey Davut, bu kadın evli. Bu kadının bir kocası var. Öyle mi? Demiş Davut aleyhisselam. Çağırın bana kocasını o zaman. Ey falan demiş, al yanına üst tane adam. Seni de bunların başına emir tayin ediyorum. Gidin falan ülkeyle savaşın. Adam gitmiş orada savaşmış ölmüş, adamın karısı Davut Aleyhisselam'a kalmış. Ya selam. Şimdi gelin bu kıssayı dinleyin. Müslümanlar kendi emirlerine nasıl güvenecekler? Yani biz normalde peygamberlerin kıssalarından neyi öğreniyoruz? Yönetici olan insanlara güvenmeyi ve onların arkalarından gitmeyi öğreniyoruz. Müslümanlar, peygamberler bile bunu yapıyorsa, peygamberler bile bu kadar ahlaksızsa haşa ve kella, Müslümanlar kendi emirlerine nasıl güvenecekler? Mümkün değil. Davut Aleyhisselam bile gücü elinde elde ettiği zaman insanların karısına, kızına göz dikiyorsa, hile kurda yapıp insanların karısını elinden alıyorsa, peki Müslümanlar niye güç sahibi olacaklar ki o zaman? Niye iktidar sahibi olacaklar ki? Madem iktidar bizi bozacak, madem güç bizi bozacak, her zaman başkaları bizi yönetsin o zaman. Yani bizim yönetici olmaya, insanlara imam olmaya, hidayet rehberleri olmaya böyle bir hedefimiz, böyle bir gayemiz olmasın. Oysa her Müslüman her Müslüman Yeryüzünün varisi olmayı ve yeryüzünde yaşayan insanların imametini almayı kendisine hedef haline getirmelidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize öyle demiyor mu? وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَىٰلَّزِينَ اصْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ Biz yeryüzünde zayıf bırakılan mustazafları imamlar kılmak istiyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Senin benim önüme bir hedef koyuyor. Boş işlerle uğraşma. ''Mahalle çalışmalarının peşinde koşma, üç beş tane adamla uğraşacağım diye ömrünü tüketme, İmam ol imam, bu yeryüzü Allah'ındır, bu insanların yönetime ihtiyacı vardır, bu insanlara hidayetle, Kur'an'la rehberlik edecek bir nesle ihtiyaç var ve senin hedefin bu olmalıdır.'' diyor Allah Azze ve Celle. ''Çünkü ben böyle olmasını istiyorum, sen hep zayıf kalma, hep ezilme, hep birileri Firavun gibi senin erkek çocuklarını boğazlayıp kız çocuklarını serbest bırakmasın, yok böyle bir şey.'' Yeryüzünde imam olmayı kendine hedef eyle. Yerin ve göyün mülkü benim midir? Yerin ve göyün mülkü benimdir diyor Allahu Teala. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yerin ve göyün mülkü Allah'ındır. Peki Allah bu mülkünde kimleri görmek istiyor? Allah bu mülkünde kafirleri görmek istemiyor. Allah kafirlerin yeryüzünde böbürlenmelerini istemiyor. Ve nuridu en memne ve nuridu en ve nuridu en memne alallezine sud'ifu وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ Onları yeryüzüne varis kılmak istiyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Sana dua etmeyi öğretiyor Allah. Dua dua. Rahmanın kulları gece kalktıklarında şöyle dua ederler diyor Allah Azze ve Celle. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Rabbimiz bize kendi çocuklarımızdan ve eşlerimizden göz aydınlığı nasib e ve bizi muttaki olan insanlara imam eyle. İmam. Bizi muttaki olan insanlara imam eyle. Bu halkı, bu toplumu muttaki olan insanları biz yönetelim. Biz sevk edelim diye Allah Azze ve Celle Müslümanların bunu istemesini istiyor. Peygamberlerin kıssaları bize bunu öğretiyor. Yani siz onları takip eder, onların kıssalarının izinin peşinden giderseniz Allah Azze ve Celle Musa'yı yeryüzüne varis kıldığı gibi sizi de yeryüzüne varis kılar. E ama bize Davut aleyhisselam gibi bütün yeryüzünün kendine musakhar kılındığı bir peygamberi bile bu kadar ahlaksız bir şekilde bize resmedince haşa ve kella dilleri kurusun. Biz o zaman ne diyoruz? Biz diyoruz ki neye yeryüzüne varis olacağız? Madem yeryüzüne varis olduktan sonra bu tip işler başımıza gelecek. O zaman imamlık, iktidar, güç bize göre şeyler değil. İkincisi ise abiler, Kur'an kıssaları tarihi ayrıntılarda boğulunca Kur'an kıssalarından almamız gereken bütün mesajlar kayboldu gitti. Mesela açın tefsir kitaplarını Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin boyutu ne kadardı? Nuh Aleyhisselam'ın ne yapacaksın? Limanda dünya kadar gemi var, çok gemi görmek istiyorsan git limana bak. Allah Azze ve anlattığı bir kıssaya montaj yapma. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin boyutu ne kadardı? Nuh Aleyhisselam hangi hayvanlardan koydu? Yok aslanla kediyi koymuş da ondan kaplan çıkmış da. Yok örümcekle Talantula'yı koymuş. Nuh Aleyhisselam hangi dağın üzerine indi? Cudi dağına. Cudi dağı nerede? Cizre'de mi Irak'ta mı? Babil'de mi bilme... Ne yapacaksın? Gidip oranın tepesine mi kurulacaksın? Sen de gemi mi götüreceksin oraya? Ne yapacaksın nereye koyduğunu bilerekten? Misal. Nuh Aleyhisselam işte kaç gün tufan sürdü? Nuh Aleyhisselam o tufan zamanında aşure yaptı. Allah Allah. Nereden biliyorsunuz? İşte her bitkiden biraz atmışlardı. Ne yapalım ne yapalım dediler. Hadi bakalım biraz fıstık katalım, biraz fındık katalım, biraz buğday katalım. Aşure yapalım dediler. Yani Allah bize Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında bunu mu anlatıyor Allah için? Allah bize bunu mu öğretmek istiyor? Haşa ve kella. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası Mekke'deki Müslümanları en çok motive eden kıssa Nuh Aleyhisselam'ın kıssasıydı. Vallahi diyebilirim yemin ederek Mekke'deki Müslümanları sabit kılan... Ve müşriklerin bütün eziyetlerine rağmen dimdik durduran şey Allah Azze ve Celle'nin birçok surede Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, davetin uzunluğunu, bu yolda sabrın gerekliliğini anlatmasıydı. Fakat daha sonra gelen piseller bu tip tarihi ayrıntıları kıssaların arasına serpiştirerek bizim Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından asıl almamız gereken mesajın önüne engel oldular. Veya Yunus Aleyhisselam Biraz önce hikmetini sizlere anlattım. Hangi balık Yunus Aleyhisselam'ı yuttu? Yunus balığına bundan dolayı mı Yunus dendi? Yoksa başka bir şeyden dolayı mı Yunus dendi? Yunus aleyhisselam balığın karnına nasıl sığdı? Adam tefsirde başlık açmış. Yunus aleyhisselam balığın karnına nasıl sığdı? Ne yapacaksın? Sen de mi bir balığın karnına gireceksin? Yani Yunus aleyhisselam'dan teknik alıp balıkların karnında yaşamaya mı başlayacaksınız? Yaktin ağacı neymiş? Allah azze ve celle Yunus aleyhisselamı sahile attığında bir ağacın dibine düştü diyor. Ağacı da yaktin ağacı diyor. Yaktin ağacı nedir? Elma ağacı mıdır, erik ağacı mıdır? Bunun Yunus aleyhisselamın kıssası üzerinde bir etkisi var mı? Yok. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle bize Yunus aleyhisselamın kıssasında bu tip ayrıntılar vermedi. Onun için bakın kardeşlerim, yeryüzüne imam olmak isteyen insanlara şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kur'an kıssaları yeryüzüne varis olmanın ve yeryüzüne imam olmanın yol haritasını çiziyor Müslümanlara. İsterseniz siz bu benim yapacağım derslere, Kur'an kıssaları din, İsterseniz yeryüzüne imam olmanın, yeryüzüne varis olmanın araçları deyin. İsterseniz yeryüzüne nasıl varis olabilirsin deyin. İsterseniz yeryüzünde imam ve varis olmanın yol haritası deyin. Hiç fark etmez. Allah azze ve celle yeryüzünde imam olmak isteyenlere yolu bu kıssalarla öğretmiştir. Fakat eller insi ve cinni şeytanlar kıssalarla bizim aramıza bir İsrailiyat sokarak, iki, kıssalardaki tarihi ayrıntıları ön plana çıkarıp, Kısaları tarihi ayrıntılara boğmak suretiyle bizimle kısaların mesajı veyahut da nesillerle kısaların mesajı arasına girmişlerdir. Allah Azze ve Celle'den temennim. Hepimize Kur'an kısalarını doğru bir şekilde anlamayı, doğru bir şekilde yaşamayı, onlardan öğüt almayı ve onlarla kalplerini sabit kılan insanlardan eylemesini hem kendi adıma hem de sizler adına Allah Azze ve Celle'den temenni ediyorum. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun beni dinlediğiniz için. E burada oturacağız biraz daha oturacağız. Fakat benim sizden bir ricam var. Şehir dışından gelen kardeşlerimiz var. Ee, bu her hafta için bir ricamdır. Burada olan kardeşler veya beni zaten sürekli gören abiler biraz geriye çekilsinler. O abiler ön tarafa doğru gelsinler. Hani konuşmak istediklerinde soru sormak istediklerinde öncülüğü onlara tanıyalım. Çünkü onlar bizim şeylerimizdir. Onlar bizim misafirlerimizdir. Dersin akabinde onlara yer verirsek çok daha güzel olur. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm.